daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. 94.9 açık Radyo yeni bir program ve yeni bir programcıyla karşınızdayız. Yeni bir program bir şey daha var isminde. İstanbul'da son bakışta İstanbul profilini çizmeye çalışacağız. İstanbul'da görünmeyen İstanbul'u ilk bakışta fark edemeyeceğimiz insanları, olayların nabzını tutmaya çalışacağız. İsmi Nuh Köyklü ilk defa program yapıyorum. Dolayısıyla affınıza sığınarak başlıyorum ilk programa. Yanımızda mahallemiz en şık abilerinden Hakan Dilek Bey duruyor. Hakan Dilek Bey bir eski bir futbolcu ve yeni bir yazar, futbolcu yazar. Ve mahallemizin en şık abileri yeni kitabı çıktı. Ee, onunla konuşmamıza girmeden önce aslında bir yerde güzel bir hava ambiyans versin diye Şevket Uğurluyer Orkestrası'ndan Metin Geliyor Metin şarkısını dinleyelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. I'm yeah. a Burdu mu kıralmadın? Gollere goller kadar. Metin rengi sarı, kırmızı. Milli maçta en başta, Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, sevgili arkadaşım Feryal Kabil sağ olsun bu hafta yayın masasında programı sizlere ulaştırıyor. Bugün programı 17 Şubat 2015'te hayata veda eden gazeteci, yazar, televizyoncu, sendikacı, ekoloji mücadeleleri aktivisti ve açık radyo programcısı sevgili arkadaşımız Nuh Köklü'ye ayırdım. Nuh'tan bahsedip onun sesine ve seçtiği şarkılara programda yer vermek istiyorum. Nuh Köklü'nün sesini açık radyodan tanıyordum. Ama ne yazık ki yüz yüze tanışmamız çok daha sonra oldu. İşte öldürülmesinden kısa bir süre önce... ...İstanbul Ergene İnisiyatifi'nin toplantılarına katıldığı günlerde... ...Nuh'u yakından tanıma şansım oldu. İşte ilk anda dayanışmacı, müde, mücadeleci kimliğini hissettiriyordu. İşte bir süre önce NTV'den atılmıştı. İşsizdi ve arkadaşlarıyla yeni bir internet gazetesinin hazırlığındaydılar. Nuh'un bir dönem Güney Amerika'da yaşadığını da o sohbetlerde öğrenmiştim. İşte bir de Nick Cave'i çok sevdiğini. O günlerde Ergen'e mücadelesini desteklemek için yazdığı Yengecin İsyanı Kaynağın Büyüsü başlıklı yazıda ''Doğayı tahrip edenler hayatımızı da yok ediyor. Dolayısıyla hayatımızı savunmalıyız.'' diyordu. Kirletilen Ergene Nehri için kaleme aldığı bu son yazısında asıl meselenin suyun kaynağına yani doğal hayatın akışına saygı duymaktan geçtiğini vurguluyordu. Necla Demirci'nin yaptığı Gündövdü Bir Nehrin Hikayesi Ergene belgeselinin sonunda Saros Körfezi'nin kirlenen sularından süpürülen ve kollarını açıp adeta hayatımı alırsanız dişlerimi gösteririm diyerek isyan eden yengece atıfla doğal hayatın gözesini kurutanlara, hayatı kirletenlere karşı diş göstermenin de tam zamanı olduğunu hatırlatıyordu hepimize. Nuh Köklü 17 Şubat 2015 akşamı daha birkaç gün önce sokak köpekleri için mama aldığı mahalle esnafı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İşte o günlerde mecliste görüşülen iç güvenlik yasasına karşı düzenlenen bir toplantıya katılmış ve akşam 22 sıralarında Kadıköy Karakolane Sokağı'nda arkadaşlarıyla kartopu oynuyorlardı. Bu sırada aktar dükkanının camına da bir kar topu isabet etmişti. İşte bugün de olduğu gibi toplumsal ayrışmanın ısrarlı söylemlerle büyütülmeye... ...insanların iki ayrıca çekilmeye çalışıldığı günlerden geçiyorduk. Öfkeli esnaf Nuh ve arkadaşlarına önce tehditler savurup sopayla saldırmış. Bu öfkesini dindirmeye yetmemiş. Bu kez tezgahtan al, kaptığı ekmek bıçağıyla saldırmaya başlamıştı. Nuh Köklü arbede sırasında yere düşen bir arkadaşını kurtarmaya çalışırken yere düşmüş... Ve en güzel yerine kalbine aldığı bıçak darbeleri sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı 17 Şubat 2015'te hayata veda etmişti. Arkadaşlarının anlattığına göre Nuh'u hastaneye yetiştirmeye çalışırken bile sözlü tacizlerini sürdüren öfkeli esnaf Serkan Azizoğlu kendinden emin. işte bana bir şey olmaz raporum var yarın elimi kolumu sallayarak dışarı çıkarım diyormuş. Katil Nuh'un arkadaşlarının da ısrarlı takibiyle davanın sonunda müebbet hapis cezası aldı ama neye yarar? İşte yüreği avuçlarında dolaşan, onu her an isteyen herkese vermeye hazır bir insanı, arkadaşımız Nuh'u geri götürmeye yeter mi? Yetmedi. Nuh Köklü son anlarında yaşama tutunmaya çalışırken keşke rüya olsa diyormuş. 46 yaşında hayata veda eden gazeteci, yazar, televizyoncu, radyo programcısı, sendikacı ve ekoloji mücadeleleri aktivisti Nuh Köktü, Express Dergisi, İstanbul Life, Tempo Dergisi ve Yenet'te çalışmış. Latin Amerika dönüşü, hürriyet ve radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yapan Köklü, Sabah gazetesinde editör olarak çalıştığı yıllarda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın iş yeri temsilcisiymiş. İşte Şubat 2009, 2009'da ATV Sabah grevinin hemen öncesi işine son verilmiş. Arkadaşları onu... Ana akım medya kuruluşlarında uzun yıllar kalemini ve kişiliğini satmadan çalışan, her zaman sendikal mücadelenin içinde olan Nuh Göktü, bu onurlu duruşundan işsiz kalma pahasına vazgeçmemişti. Seçilmiş işyeri temsilcimiz olmasına rağmen hukuk tanımaz işveren tarafından sabah ATV grevi öncesinde işten atılmıştı. Yine de grev önlüğünü ilk o giydi. Bir yılı aşkın süre boyunca grevde olan arkadaşlarını bir gün bile yalnız bırakmadı. Grev yasaklarına kadar pankartının altında yerini aldı. Sonraki yıllarda çalıştığı diğer medya kuruluşlarında da meslektaşlarını sendika ile buluşturmaya devam etti. Hunharca öldürülene kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında işten siz gazetecilerin sorunlarını çözmek için uğraştı. Kişilere küstü ama örgütlü mücadele asla küsmedi. Hep sendikası ile birlikte hareket etti diye anlatıyorlardı. Şimdi dilerseniz 2009'da Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen... ...sabah ATV greviyle dayanışma toplantısından... ...onun bir ses kaydını dinletmek istiyorum. Merhaba. 13 Şubat'ta başladığımız Kolay kazanamayacağımızı, yolumuzun uzun ve zorlu olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası içinde değişen bir şeyin 10 mecanı hatronun önümüze engeller çıkarma çalıştığını biliyoruz. Biz de bu yolda hatronu siyin korkmaz biri bulak verdi. Denize varmaktır amacı neyin? Denize varmak. İyi yolcu. Büyükse dağa aşamıyorsa olsa üstünden neyin? Dolanlar çiğnirsiniz. Büyükse kaya söküp atamıyorsa neyin? Bir iki kip taşar üstünden. dolanır yanmayın istiyorum. Yokuşta yolu aşamıyorsa mendil esler Uçurum çıkar söylene kapıp bırakır kendini neyin? Açar kanatlarını parır yere oraya denize. Biz de bilgilerden aldık dersimizi. Bizim de varmak istediğimiz bir yer var. Engellerin nasıl açılacağını bilgilerden öğreniyoruz. Yarı yolda yok mu? Amacımız bilgiler gibi akım, bilgiler gibi ulaşmakla buraya. Kız, kız uçlu değil bu, engellik koşu Engelleri aşağı aşağı, gücümüzü buraya buraya Attıkça büyüyeceğiz ve varacağız oraya. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programında bugün 4 yıl önce henüz 46 yaşındayken Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartop oynadığı sırada öflekeli bir esnafın saldırısıyla hayatını kaybeden arkadaşımız Açık Radyo programcısı Nuh Köklü'yü konuşup onun seçtiği şarkıları dinliyoruz. Nuh Köklü sabah gazetesinden sonra Mayıs 2014'e kadar NTV'de program editörü olarak çalışmış. İşte Açık Radyo'da yayınlanan İstanbul Açıkşehir dizisine Bir Şey Daha Var programı ile katılmış. Bu programda bizleri İstanbul'u İstanbul yapan, gözden ırak mahallelerine, pek bilinmeyen, görünmeyen insanlarına, mekanlarına taşıyor ve programın konseptine uygun birkaç şarkıya da programında yer veriyordu. Programın başında 2001 Mayıs'ında yaptığı ilk programdan bir kayıt dinlettim. Şimdi yine Nuh Köklü'nün anonsuyla seçtiği bir şarkıya yer vermek istiyorum. Bu bölümde Köklü'nün konuğu sinemacı Hüseyin Kuzu. Onunla sinemanın o gün güncel meselelerini konuşuyorlar. Bir Leonard Cohen şarkısıyla muhabbetlerine ara veriyorlar. 94.9 Açık Radyo'da bir şey var, bir şey daha var programına. Devam ediyoruz. Neyle devam edelim? Evet, bir şarkı ile devam edelim. Let Dinleyeceğimiz bu bölümde Nuh Köklü'nün konuğu Sudanlı Muhammed Ceylani programda o günlerde Beyoğlu'da Muhammed Ceylani ve arkadaşlarının yapacakları rege festivalini ve bugün artık neredeyse bitmeye yüz tutmuş işte Beyoğlu'nun müzikle iç içe örülü sosyal dokusunu konuşuyorlar. Sözü yine Nuh Köklü'ye bırakıyorum. Evet şimdi o zaman biz Sudan şarkısı dinleyelim. Mambu Sudan'ı. Mambu Sudan. Mambu Sudan'ı salamatin şarkısı. Daha önce zaten Türkiye'den gelisi var. Salamat iki sene önce tabii, falan gelmişti. Tabii. Bir sene önce. Geçen yaza doğru gelmiş. Türkiye'den. Bu şarkının bir özelliği var mı bu şey Mambu Sudan? Ee, Mambu bir karaip e, stili Sudan. E, ya Duva şöyle şöyle bir şey var. <gülüyor> Selamat'in yaptığı ritim e, Nobi. E, nubi ritim. Şu anda Mahmut Fadullah o çok ünlü bir e, e, tar tar, Ta, tar. E, onların e, e, Nubia e, ritimleriyle ile bu aslında bu şarkı kendi şarkısı değil e, ama e, ritmi değiştirerek hmm. bunu e, Nubia ile nobiya ritimi ile bir karışım çıkarttılar. ve onun içinde bir sürü'nün bir sürü e, uzak doğu e, afro Iı, müziğin sambulları var. Hı -hı. Çok ıı, hoş bir... dinleyebiliriz. miyiz? Tamam. Bunu dinleyelim ondan sonra müzik üzerine konuşalım. Ee, Salamat'tan, Mambo Suudan'ı dinleyelim. Tabii. Sonra devam. <Gülüyor> Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün dört yıl önce 17 Şubat 2015'te henüz 46 yaşındayken Kadıköy'de arkadaşlarıyla kartop oynadığı sırada Öfkeli bir esnafın saldırısıyla hayatını kaybeden gazeteci, yazar, televizyoncu, sendikacı, ekoloji mücadeleri aktivisti ve Açık Radyo programcısı arkadaşımız Nuh Göklü'yü konuşup 2001'de Açık Radyo'da yaptığı Bir Şey Daha Var programından derlediğim kayıtları dinliyoruz. Dinleyeceğimiz bölümde Nuh Göklü'nün konuğu çok kürtüllü İstanbul Mutfağı kitabının yazarı İlhan Eksend'i. Söz yine Nuh Göklü'de. Şimdi bir tane şarkı dinleyelim. E, Tatavla'daki Rum'dan. Tatavla tabii kurtuluş, kurtuluş. Şu an Kurtuluş. Ondan Katalovası'nı dinleyelim. Sonra e, kültür, Yemek Kültürü Meclisi'ne döneriz. Bir şey daha var programının şimdi dinleyeceğimiz bölümünde Nuh Köklü'nün konuğu replikas grubu Replicas'ı ve etkilendikleri müzisyenleri konuştukları programda söz yine Nuh Köklü'de. Evet o zaman Erkin Koray'la bir Ankara rüzgarını dinleyelim sonra sohbetimiz devam ederiz. Hatırsıdır. Ankara işidir de. Yıllar önce delikanlılar en hızlı zamanlarında Kızılay'da en hızlı anılarını Kızılay kaldırımlarına çakarken Boy boy, boydan boya delikanlılar En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp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 Sana çıkar? Delikanlılar, ben, biz, onlar. Ha, tabtane var. En hızlı zamanında Ankara'nın sevdik birbirimizi. Sen ve ben. Belki çok erken, ama çok yakın bulduk. Bir kız ve bir erkek Çığ gibi yağdık E bu mendili icat edene Ne ne yağlıca yağ yağ Ya yağ ah gıtı gıtı mehme. Onların yok, onlar söylemez. Biz söyleriz bunları nasıl çiğnediğimizi. Sabaha karşı fırından ekmek alıp yediğimizi. İçtiğimizi, sevdiğimizi, sevildiğimizi. Aslında bir hikayemizi anlatmaya kalksak zamanın beyni durur, denizler kurur. önce birbirimize şöyle bir bakıp Ebu Mendili icad edene ne ne yalçaya ya ya ya aktı ah, git de meme Bir şey daha var programının şimdi dinleyeceğimiz bölümünde Nuh Köklü'nün konuğu Kemal Özdemir. Kemal Özdemir'le Oriental Göbek dansını konuşuyorlar. Söz yine Nuh Köklü de. Şimdi bir e, şarkı dinleyelim. Bu şarkı İstanbul köçekçe, Köçekçesi Burhan Öçal'ın. Bunu niye dinliyoruz? O köçekçe mantının mantı. Bir de artı e, bu Klasik gelinlik sahitiinin daha modernleştirilmiş, daha farklı ritimlerle karıştırılmış bir örneği, bu renjaldan İstanbul cücesi dinliyoruz. <gülüyor> Şimdi Nuh Köklü'nün Açık Radyo'nun 15. yılına özel çıkardığı ansiklopedik açık kitabının Galata maddesi için 2002 Mayıs'ında kaleme aldığı Mahalle başlıklı yazısını İlksen Mahutun'un sesiyle dinletmek istiyorum. Mahalle Kurtuluş Savaşı'nda başına isabet eden mermi çıkartılmadığından söylediklerinin gayipten haberler olduğuna inanılan Recep'in, Abdülhamid'in son selamlığa çıktığı günü hayatının en önemli gailesiymiş gibi anlatan Rüstem'in, hacca gittiğinden değil de alameti farikası gibi duran sakallarından dolayı hacinamlı bakkal İsmet'in zengin evlerine temizliğe gittiği günlerini dostunu kurşunlayan oğlunun mıpus ziyaretleriyle bölen Makbule teyzenin ilkokuldan terk ettiği günden beri varlığı unutulan, varlığını kendisine değil de her daim giydiği buruşuk partisüsünden dolayı Kolombo'ya borçlu olan Fahri'nin, Kaçık çoraplarıyla hafta sonları sinema salonlarını dolduran tezgahtar kızların Kur'an'dan sonra en çok Toto kuponuna iman edip kahvehane köşelerinde kendilerini unutan kaderi beklemeye duran gençlerin ders kitapları arasında yerleştirdikleri ton miksleri, acayip şekilde geometrik kitaplarına yeğe tutan çocukların binbir tembihle sokakta yemeyeceklerine dair söz aldıktan sonra çocuklarının ellerine üstü şekerli yoğurtlu ekmeği tutuşturan annelerin ve televizyon karşısına kurulduktan sonra tüp gaz kuyruklarını, vadesi geçmiş senetleri, redikulatları. Koduları bir kenara bırakan babaların yaşadığı yerdir mahalle. Dayanışma ekonomisi Mahalle, yalnızca bir yerleşim yerinden ziyade bir durumun, o durumdan yola çıkarak şekillenen bir varoluş biçiminin adıdır. Sınırları bellidir. Genç kızların kendilerine düzen verdiği, çocukların oyunlarda ait oldukları yeri, işten dönenlerin selamlaşma faslını santim santim ezbere geçirdiği yerin adıdır mahalle. Çoktandır unuttukları, bayramlarda bir vesileyle hatırladıkları, geldikleri yerle şimdi bulundukları yeri kıyasladıkları, dağısı doğduğun yer değil doyduğun yer sözünün dillerde hafif bir buruklukla terennüm edildiği mahalle. Velerin yakalarını hiç bırakmadığına dair inancı pekiştirir. Kutsaldır, yazılı olmayan kuralları vardır. Ulu orta mangal yapmak, bayramlarda dargınlığı devam ettirmek, zaten perdeleri sıkı sıkıya kapat olan pencerelere bakmak ve birlikte yaşamaya ilişkin her türlü ihanet, affedilmez kusurlar arasındadır. Herkes birbirini tanır, nüfus azlığından çok herkesin benzer şekilde yaşamasından, nereden geldiklerinin bilinmesinden dolayı bir tanışmışlık söz konusudur. Bu tanıdık dünyanın sınırlarının ihlali hemen tespit edilir, evin sırları görünmez bir şekilde herkese açıktır. Okulda çift dikiş giden çocuklar, protesto edilen senetler, gönlünü bir delikanlıya kaptırdığı için hatıra defterine silme şiir yazan genç kızların hangileri olduğu, turşunun en kallavisini, bulgurun en incesini kimin yaptığı bilinir ve mahallenin secil defterine işlenir. Bütün bu tanıdık olma durumundan dolayı bir dayanışma ekonomisi geçerlidir mahallenin içerisinde. Bakkal defterlerinin kabarıklığı, kiraya denkleştiremeyenlere destek verilmesi ve en önemlisi de herkesin benzer bir şekilde ihtiyaçlarını gideriyor olması bu dayanışma ekonomisinin göstergeleridir. Popüler Kültür Harekatı Mahalle atmosferi Türkiye'nin kendine az popüler kültürünün inşa edildiği yerin adıdır. Mahallenin dışında ne olup bittiğinden ziyade olan şeylerin mahallede nasıl kabul göreceği önemlidir. Kahverengi şişeli tekerbiyalarının Ülser'e iyi gelir diyerek içilmesi, zengin ve yoksul dizisinde haksızlığa uğrayan küçük kardeşin daha çok sevilmesi, güne bakış programının kele bakış olarak tahrifata uğratılması, olanın umut olması, futbol maçları, pazar günleri topluca gidilen piknikler, çocukların büyüdüğünde bir devlet kapısına sokulması, hep maliyenin dışında olup biten şeylerin nasıl yansıdığının belirtileridir. Mahalle atmosferi belki de Türkiye'nin yakın döneminde üzerinde bahsetmeye değer tek popüler kültür harekatıdır. İyilik, dayanışma, sevdalanma, haksızlığa karşı direniş, kötülüğü alt edemediği noktada mizahın gücüne sığınma hep mahalle atmosferiyle ifade edilir. Bundan dolayıdır ki turist ömer namlı sadece alışık, ayrı ömründe bütün dünyayı gezip sonradan mahalle arkadaşlarının yanına uğrar. Bundan dolayıdır ki en ünlü futbolcular, en bitirim delikanlılar, şöhretli artistler hep geldikleri mahalleyle birlikte anılır olmuştur. Hafızaların en derin noktalarına nakşeden Balatlı, Kadırgalı gibi namlar hep mahalledeki icraatların sonucunda ulaşılan ve onay gören mertebelerdir. Vicdanlarını diri tutmak isteyenleri Mahallerinin sınırları bellidir. Coğrafi bir ifadeden çok bir ruh halinin, bir varoluş şeklinin göstergesidir bu sınır. Tevekkülün, dayanışmanın, birbirlerine benzer yaşamların kendi içerisine kapanık olmanın tezahür ettiği bu sınırlar tam da bu sınırları ifade eden kavramların değişmesiyle birlikte tahribata uğradı. Mahallenin sınırlarında her zaman apartmanlar, o apartmanlarda yaşayan zenginler vardı. Her zaman bu mahalle atmosferinin dışında İsviçre'de kayak Paris'te alışveriş yapıp çocuklarını tahsil için Amerika'ya gönderenler vardı. Fakat ne zaman ki o mahallede yaşayanların da vitrinleri dolduran envai çeşit yiyecekleri alabilme ihtimali belirdi, ne zaman ki biraz İngilizce biraz bilgisayar diyerek çocukların geçerli meslekler edinmesi gerektiği fikri doğdu, ne zaman ki elinde kalemi gözüne sokarcasına sallayan bir kişi televizyondan artık devir değişti dedi, o zaman mahallede bir şeyler değişti. Artık evlerin içinde olanlar bir sırdı. Herkes kendi meşrebince startı verilmiş yeni dünyanın içerisinde yer kapma yarışına girdi. Beraber gidilen piknikler, bayram ziyaretleri seyrekleşti, mahallenin sicil defterine yazılacak şeyler bulunamaz hale geldi. Ara sıcaklar Artık mahalle ve mahalle atmosferi bir nostalji ürünü, hala vicdanlarını diri tutmak isteyenlere ara sıcak nevinden bir yiyecek olarak sunuluyor. Oysa Türkiye'nin kendine özgü o tek popüler kültür harekatının tedavülden kaldırılışını kutsayanların çok kanallı televizyonlar, banka kartları, borsa spekülasyonları, Hollanda peynirleri, Macar salamları, fast food dükkanlarıyla daha zengin bir dünyanın içerisinde olduklarını her dile getirişinde o mahalle atmosferi hafızaların daha da derin yerlerine sürülüyor. Şimdi önümüzde bir soru var. Ya mahalle atmosferiyle birlikte Türkiye'nin kendine az tek popüler kültürünü anlayıp nereden geldiğimiz ve şu anda ne yaptığımız üzerine kafa yoracağız ya da çoktandır korktuğumuz geleceğin yanına geçmişte korkularımız arasına sokup yalnızca ara sıcak sunulan bir nostalji ürünü haline getirip paketleyeceğiz. Açık Radyo'nun 15. yılına özel yayınlanan ansiklopedik açık kitabının Galata maddesi için 2002 Mayıs'ında Nuh Köklü'nün kaleme aldığı mahalle başlıklı usta işi yazısını Eksem Mavi Tuna'nın sesinden dinledik. Köklü'nün yazısında bahsek bunu olan İstanbul'un mahalle kültürü giderek yok oluyor ne yazık ki. İşte kentsel dönüşüm adı altında kentin mahalleleri bir bir dağıtılıyor. İnsanlar arası mahalle dayanışması yok ediliyor Bugün de Babil'den sonra programının sonuna giliyoruz. İşte bugün dört yıl önce 17 Şubat 2015'te henüz 46 yaşındayken Kadıköy'de bir akşam arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada öfkeli bir esnafın saldırısıyla hayatını kaybeden gazeteci yazar, televizyoncu, sendikacı ekoloji mücadeleleri aktivisti ve Açık Radyo programcısı arkadaşımız Nuh Köklü'yü konuşup 2001'de Açık Radyo'da hazırlayıp sunduğu Bir Şey Daha Var programından derlediğim kayıtları dinledik. Nuh Köklü'nün mücadelesi bugün katledildiği sokağın girişine yerleştirilen İskender Giray'ın yapıtı ayrışma heykeliyle sonsuza kadar yaşayacak. Arkadaşları heykele nereye vursa kalbine gelirdi, notunu düşmüşlerdi. E, Nuh Köklü arkadaşımızdı, geride bıraktığı mücadelesi, anıları, yazıları ve sesiyle her zaman onu hatırlayacağız. Hep arkadaşımız olarak kalacak. E, ruhu şad olsun. Program destekçilerim, sevgili arkadaşlarım Ayfer ve Cihangeri Yalçınkaya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bana Babil'den sonra at gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden sizlerle olabilmeyi umuyorum. Sevgili Feryal Kabile'de yayına verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Programı Nuh Köklü'nün anonsuyla başlayan bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Kesme Şeker grubundan dinleyeceğiz. İstanbul İstanbul, Esen Kalın. Şimdi bir e, İstanbul, bence e, eski bir grup, dağılmış bir grup. Dağıldığı için de e, üzüldüğüm bir grup. Kesme Şeker'den bir İstanbul İstanbul'u dinleyelim. Öznesi olan bir şarkı. <gülüyor> ne güzel bir baharatı kurduk. Evet, Kesme Şeker'den İstanbul İstanbul'u Londra, Paris, Roma, bu çok farklı bir maya Ne doğuda, ne batıda, ben Asya'daken, sen Avrupada. Bırakıp gitmemi isteme benden, ne istesem de gidemem. Sevdim bir kere, yaşamaya. Sen bir parça İstanbul, İstanbul her şey ortada. İstanbul, İstanbul neler oldu? Hey yeah, İstanbul, İstanbul neler gördüm Her yerden, her şeyden, herkese bir parça. İstanbul her şey altada. Dünyanın incisi İstanbul şefinde bir sahil kahvesinde oturun Bir bardak çay içmeye. İnsanlar her yerde, her yerde, her yerde yalnızdım her yerde. Sevgilim. Bir şehir Şehir ki ne şehir Londra, Paris, Roma Bu çok farklı bir maya Avrupa'da Fıratıp gitmeni isteme benden İstesem de gidemem Söyledim bir kere Yaşamaya devam İstanbul İstanbul <gülüyor> Evet 94.9 bir şey daha var Programı ben Nuh Köklü bu programı şimdilik noktalıyorum. Bombalar patlatacağız demiştik tabii ama bir tabi ama sonuçta sanırım kendimizce kendimizle hepimiz yaptığımız sanıyoruz. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü.